İlahi, dide-i canım münevver kıl tecellaten. Seni görsün nazar ittikte aşık cümle eşyadan. Nedir dünya, nedir ukba, nedir cennet, nedir hura? Sana aşık olan Mevla geçermiş cümle sevdadan. Vücudun kendizine açtın cevahir aleme saçtın. Niçin sarrafiden kaçtın, nedir bu kastın, bu ihfadan? Seni sensin bilen ancak ki senden gayrı yoktur hak. Budur bildiğimiz mutlak, gelir esma müsemmadan. Unut bildiğini, cümle yetiştir ilmini cehle. Pes andan var oku anla, sezai i̇lm Mevla'dan. Ey Allah'ım! Seni sevmek ne güzeldir, ne güzel. Yolunda bağşu can vermek ne güzeldir, ne güzel. Çol ismi zatını sürmek, visalin gülünü dermek. cemal Pakin'i görmek ne güzeldir, ne güzel. Sürüp dergahına yüzler, döküp yaşı yere gözler. Bir olsa gece gündüzler, ne güzeldir, ne güzel. Visalin derdine düşmek, yanıp aşk oduna pişmek, sonunda sana erişmek, ne güzeldir, ne güzel. Niyazi yarini bulmak, yanında eğlenip kalmak. ''Varıp bir ile bir olmak ne güzeldir, ne güzel.''